Bölüm 60 Cömertlik ve hayır yollarına harcamak Siz, Allah rızası için başkalarına ne harcarsanız, onun yerini daima doldurur. Şüphesiz Allah, rızk verenlerin en hayırlısıdır. 34 Sebe 39 ve Allah'ın rızasını kazanmak için harcamanız şartıyla başkalarına her ne iyilik yaparsanız, bu kendi yararınızadır. Çünkü yapacağınız her iyilik, size olduğu gibi geri dönecek ve size de hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecektir. 2. Bakara 272 Hayırdan her ne iyilik yapar,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 Yine İbn Mes'ud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir diye sordu. Onlar hepimiz kendi malımızı başkalarının malından fazla severiz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kişinin kendi malı, hayır ve iyilikler yaparak, infak edip, önceden gönderdiği mallardır. Mirasçısının malı ise, harcamayıp, geriye bıraktığı menkul, gayrimenkul her türlü maldır, buyurdu. Hadis 546 Adî İbni Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yarım hurma ile de olsa sadaka verip cehennem ateşinden korununuz. Hadis 547. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği zaman Asla yok demezdi. Hadis 548 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Her sabah, yeryüzüne iki melek iner. Biri, ya Rabbi, infak edip, iyilik edenin malının yerine yenisini ver, der. Diğeri de, yarab, cimrilik edenin malını telefet diye dua eder. Hadis 549. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala şöyle buyurdu demiştir: "Ey Adem oğlu, infak et." Malını hayır yolunda sarf et ki, sana da infak olunsun. Allah sana karşılığını hem bu dünyada ve hem de ahirette versin. Hadis 550 Abdullah İbni Amr İbni As'tan Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, bir kimse, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ''Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır?'' diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Yemek yedirmen ve tanıdık tanımadık herkese selam vermendir.'' buyurdu. Hadis 551 Yine Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kırk çeşit iyilik vardır ki bunlardan en üstünü, bir kimseye sahip sütünden istifade etmesi için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Kim Allah'tan sevap bekleyerek ve hakkında vaat edilen sevaba inanarak, Bu güzel huylardan, herhangi birini işlerse o kimseyi Allah o güzel huy sebebiyle cennetine koyar Hadis 552 Ebu Üame Suday bne Acılandan Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ey Adem oğlu İhtiyacından fazla olan malını, sadaka olarak vermen, senin için hayırlıdır. Onu tutman da, senin için şerli ve kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını, elinde tutmandan dolayı, kınanıp ayıplanmazsın. Harcamaya evvela geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden üstündür hadis 553 enes allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam için ne istenirse mutlaka verirdi bir defasında yanına gelen bir adama iki dağ arasını dolduracak kadar bir koyun sürüsü vermişti bu adam kabilesine döndüğü zaman Ey kavmim! Koşun, Müslüman olun. Çünkü Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan, çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunup, mal dağıtıyor, dedi. Hadisin râvîsi Enes diyor ki, Kimileri sadece dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden, Müslümanlık, Onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli, daha sevimli hale geliyordu. Hadis 554. Ömer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ganimet malı taksim ediyordu. Ya Rasulallah kendilerine ganimet malı verilmeyenler verilenlerden daha fazla o mala layıktır dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlar beni iki durum arasında bıraktılar. Ya çirkin sözlerle benden mal isteyecekler, vereceğim ya da vermeyeceğim de onlar beni cimrilikle suçlayacaklar. Halbuki ben cimri değilim. Hadis 555. Cübeyr İbni Mutim Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Huneyn gazvesi dönüşünde Resulullah'la birlikte yürürken bedeviler ganimetin taksimini ısrarla istemeye başladılar ve neticede peygamberimizi bir semüre ağacına sıkıştırdılar. Cübbesi ağaca takılıp kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesini durdurup cübbemi verin bana şayet şu gördüğünüz dikenli ağaçlar kadar hayvanım ve eşyam olsaydı tamamını aranızda bölüştürürdüm siz de benim cimri yalancı korkak olmadığımı görürdünüz buyurdu hadis 556 Ebu Hureyre'den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 Amr ibni Saad el Enmari'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Üç haslet vardır ki şimdi onlar hakkında yemin ederek şunları söyleyeceğim. Bu sözlerimi iyi belleyiniz. 1- sadaka vermekle Kulun malı eksilmez. 2- Uğradığı haksızlığa sabreden kimsenin, Allah şerefini arttırır. 3- Dilenme kapısını açan kimseye, Allah fakirlik kapısını açar. Ya da buna benzer bir şey, dedi. Şu söyleyeceklerimi de iyi belleyin. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir, bir kul ki, Allah kendisine hem mal hem de ilim vermiştir. O da, Allah korkusuyla hareket ederek, hısım akrabasını görüp gözetmiş, malında Allah'ın hakkı olduğunu bilmiş ve yerine getirmiştir. Bu kimse en üst derecededir. İki, bir kul da vardır ki, Allah kendisine ilim verip, mal vermemiştir. İyi ve doğru niyetli kimsedir. O iyi niyetle, eğer malım olsaydı, ben de falan adam gibi davranırdım, diyor. Bu iyi niyetinin karşılığını görür. Böylece, ikisinin sevabı da, birbirine denk olur. 3- Bir kul daha vardır ki, Allah kendisine mal vermiş, ilim vermemiştir. Bilgisizliği yüzünden malını gelişi güzel yanlış yerlerde harcar. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmaz. Hısım akrabasını görüp gözetmez. O malda Allah'ın hakkı olduğunu idrak etmez. Böylesi kişi en kötü durumdadır. 4 Allah'ın ne mal, ne de ilim vermediği bir kuldur. Bu kişi der ki, Eğer malım olsaydı, ben de falan gibi yaşar, malımı öylece harcardım. Ona da niyetinin karşılığı yazılır. Böylece ikisi de günah yönünden birbirine denk olurlar. Hadis 558 Ayşe'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesi bir koyun kesmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ondan ne kaldı?" buyurdu. "Ancak kürek kemiği kaldı. Hepsini dağıttık." cevabını verdik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Desene bir kürek kemiği hariç hepsi duruyor buyurdu. Hadis 559. Esma binti Ebu Bekir'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Esma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu demiştir. Malını mülkünü Allah için harcamayip bağlatma. Bekletme, senin de rızkın bağlanır. Allah da sana sıkarak verir. Başka bir rivayette, İnfâk et, sayıp durma. Sana da sayıyla verilir. Fazlalık malını ve paranı, muhtaç kimselerden esirgeme. Senin de rızkın engellenir. Hadis 560 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre o Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitmiştir. Cimri kişi ile cömert kişinin durumu göğüslerinden köprücük kemiklerine kadar iki zırh giyinmiş kişinin durumuna benzer. Cömert kimse sadaka verdikçe üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örtecek hale gelir. Ve ayak izlerini bileşsiler. Cimri ise bir şey vermek istediğinde, zırhın halkaları birbirine iyice geçer ve onu sıkıştırır. Genişletmek için ne kadar çalışsa da başaramaz. İnfak etmek ister de bir türlü infak edemez. Hadis, 561 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bir kimse helal kazancından bir hurma kadar sadaka verirse ki Allah helalden başkasını kabul etmez Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onu, sizden birinizin atının yavrusunu büyüttüğü gibi, ihtimamla sadaka sahibi için büyütür. Hatta onun sevabı dağ gibi kocaman olur. Hadis 562 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Adamın biri, çölde giderken, filancanın bahçesini sula, diye bir ses işitti. Bunun üzerine, o bulut, kara taşlık bir yere saptı ve oraya suyunu boşalttı. Derken, su yollarından biri, o suyun hepsini topladı. Bu adam, suyu takip etti. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın, çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini gördü. Ve, ey Allah'ın kulu, ismin nedir? diye sordu. İsmim filancadır, dedi. Ve buluttan işittiği ismi söyledi. Bunun üzerine o adam, ey Allah'ın kulu, Adımın için soruyorsun, dedi. O da, ben şu suyu yağdıran buluttan, isminizi anarak, filancanın bahçesini sula dediğini duydum. Onun için soruyorum. Sen ne yapıyorsun ki bu lütfa eriştin, dedi. Bahçe sahibi, madem ki merak ediyorsun, söyleyeyim. Ben bu bahçeden çıkan ürünü hesap ederim. Üçte birini sadaka olarak dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim. Üçte birini de tohumluk olarak ayırırım.'' dedi.